Artık bundan sonra her kim dönerse, işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerdekiler ve yeryüzündekiler, isteyerek veya istemeyerek hep ona boyun eğmişlerdir ve ona döndürüleceklerdir. De ki, biz Allah'a ve bize indirilene, Keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa, İsa ve bütün peygamberlere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onlar arasında ayrım yapmayız ve biz ona teslim olmuşuzdur. Kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse bilsin ki, bu, kendisinden asla kabul edilmeyecek ve ahirette ziyan edenlerden olacaktır. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar şeklinde tercüme ettiğimiz cümleyi, onlar Allah'ın dininden başkasını aramaktalar diye çevirmek de mümkündür. Ve her iki durumda göklerde ve yeryüzündeki bütün varlıklar O'nun kudreti önünde teslimiyet gösterdiği halde, O'nun dininden yüz çevirip başka kurtuluş yolları aramanın ne kadar yanlış ve beyhude olduğu vurgulanmış olmaktadır. Bu ayette geçen, Oysa göklerdekiler ve yeryüzündekiler isteyerek ya da istemeyerek, hep ona boyun eğmişlerdir. Cümlesiyle ilgili belli başlı yorumlar şunlardır. Yüce Allah'ın dışındaki bütün varlıkların var olması yahut olmaması mümkündür. Bu manada olan hiçbir varlıkta O var etmeden var olamaz ve O'nun yok kılması olmadan yok olamaz. Şu halde Allah'ın dışındakilerin hepsi gerek varlık gerekse yokluk bakımından O'nun kudretine boyun eğmiş demektir ki, bu, teslimiyet ve boyun eğmenin doruk noktasıdır. Yine bu cümle, vacibül vücut, varlığı kaçınılmaz ve başkalarının iradesinden bağımsız, yegane varlığın allah Teala olduğunu göstermektedir. Hiç kimse O'nun iradesini aşamaz, isteyerek veya istemeyerek, onun belirlediği kader çizgisinin içinde seyretmek zorundadır. Samimi Müslümanlar dinin icaplarını yerine getirirken isteyerek doğalarının gereği hoş karşılamadıkları, hastalık, fakirlik ve ölüm gibi hususlarda istemeyerek onun iradesine boyun eğmektedirler. İnkarcılar ise her halükarda onun kaza ve kaderinden kaçamadıklarından istemeyerek ona boyun eğmiş olmaktadırlar. Müminler isteyerek, kafirlerse Mümin Suresinin 84. ayetinde belirtildiği üzere ölümle yüz yüze gelince kerhen teslimiyet gösterirler. Herkesin boyun eğmesinden maksat bezmeyelesle söz verilmesidir. Gönüllü boyun eğme özellikle göklerdekiler hakkındadır. Yeryüzündekilerin ise bir kısmı isteyerek bir kısmı ...kerhen teslimiyet gösterirler. Alûsi bu konuda tasavvuf ehlinden şu yorumu aktarır. Gönüllü boyun eğme hiçbir kuşku yaşamadan teslimiyeti... ...kerhen boyun eğme ise bazı tereddütler yaşadıktan... ...ve ruhi badirelerden geçtikten sonra teslim olmayı ifade eder. Melekler ve yeryüzündeki seçkin kişiler birinci gruptan... ...diğerleri ikinci gruptandır. Bir taraftan Hz. Muhammed'den kendinden önceki peygamberlerin getirdiklerinin doğruluğunu beyan etmesi, bir taraftan da Müslümanlardan ona ve onun onayladıklarına iman etmeleri istenmektedir. Bunun yanı sıra 81. ayetle bu ayet arasında bağ kurularak geçmiş peygamberlere uyanların da Hz. Muhammed'e ve onun getirdiklerine iman etmelerinin istendiği düşünülebilir. Şöyle ki, 81. ayette nezdinizdekini tasdik eden bir elçi geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz diyerek söz alındığı belirtilmişti. Bu ayete de ki hitabıyla başlanarak önce Resulullah'tan geçmiş peygamberlerin getirdiklerini tasdik etmesi istenmekte, böylece alınan sözün kendisine bağlandığı şart gerçekleşmektedir. Bu durumda geçmiş peygamberlere uyanların da Hz. Muhammed'e iman edip ona destek vermeleri gerekmektedir. Bu yorum ayette Allah'a imandan hemen sonra bize indirilene buyurularak Hz. Muhammed'e indirilen vahyin temel sayıldığı ve diğer ilahi kitaplar tahrife uğradığından ona öncelik verildiği yorumuyla çelişmez. Zira ona iman edip destek verenler de Artık İslam dairesi içine dolayısıyla anılan ifadenin kapsamına girmiş olacaklardır. İslam'dan başka din arama çabası içine girmenin hüsranla sonuçlanacak beyhude bir gayret olduğu belirtilmektedir. 83. ayette kullanılan beğha fiili normal sınırın üstüne çıkan bir isteği bu ayette kullanılan İptega fiili ise arayış çabası içine girmeyi ifade ettiğinden burada ayetin baş kısmına kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse şeklinde mana verilmiştir. Razi, iman ve İslam'ın kapsamı konusunda bu ayetten çıkan anlamla Hucurat Suresinin 14. ayetinden anlaşılan mana arasındaki farklılığa işaret eder ve bunların uzlaştırılması için birini Dini terim diğerini sözlük anlamına göre yorumlamayı önerir. M. Rıza bu yaklaşımı eleştirir ve onun bu konudaki açıklamalarını kapalı ve birbiriyle uyumsuz bulur. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.